Değerli dinleyenler, bir fıkıh sorbete daha birlikteyiz. Allah'ın selamı, bereketi ve feyzi üzerinize olsun. Fenumuza bize, bize ulaşan sorulardan sohbetimize devam edeceğiz. Bir kardeşimiz hocam diyor, bir mülkü bankaya, iddia bayine, tekele veya içki satışı yapılan yapacak olan bir markete kiraya vermek caiz midir diye sormuş. Şimdi tabii kendi e, malımız, mülkümüz bizim tasarrufumuzda. Kirayı vermek veya vermemek bizim elimizde. Şimdi dolayısıyla e, bizim önce kendimiz böyle bir yerde ticaret yapmak üzere sözü edilen faaliyetleri yapsak. içki satış yapsak orada mesela. İçki bayi olarak veya tekel bayi olarak faaliyet göstersek kendi dükkanımızda. Dolayısıyla bu Böyle bir faaliyet bizim açımızdan caizim derim ona bakıyoruz. Yani İslam'da bir şeyin yenilmesi, içilmesi veya kullanılması caizse bunların üretiminin yapılması, ticaretin yapılması da caiz oluyor. Eğer yenilmesi, içilmesi veya kullanılması caiz değilse bunların ticaretinin yapılması da caiz sayılmıyor. Genel ilke bu. Dolayısıyla biz kendimiz ticaretini yapmıyoruz bunların ama bu ticareti yapan kimseye zemin hazırlıyoruz. Dükkanımıza kiraya veriyoruz. Buyur kardeşim. Bizim dükkanımızda İslam'ın yasakladığı içki bağlı yapabilirsin diyoruz. O anlama geliyor yani. Bilerek kirayı kiraya e, bu iş mesleği yapacak olana verdiğimiz zaman yerimizi ona zemin hazırlıyoruz. Fırsat vermiş oluyoruz. Dolayısıyla burada e, tabi bu bizim kalbimizi meşgul, meşgul ediyor. Acaba iyi mi yaptım? Benim malımda, benim dükkanımda İslam'ın haram kıldığı işler işlenecek. İşte kumarhane, meyhane olabilir, içki satış yeri olabilir ve diğer meşru olmayan işler bizim tapulu yerimizde bize ait olan yerde yapılacaksa biz ona zemin hazırlamış oluyoruz. Yani hayrı delalet eden, hayr işleyen gibidir bu. Şerri delalet eden, şerri işleyen gibidir. Hadis-i şerifini düşünürsek. <gülüyor> hayrı delalet eden, o hayr işleyen gibidir. Şerre delalet eden, kötülüğün önünü açan da, o kötülük yapıldığı sürece, dolayısıyla bundan nasibini alacaktır. Dolayısıyla biz oraya zemin hazırlama yoluyla, içkiyi, kumarı, bir takım haram şeyleri getirirsek, kendi mülkümüze elbette bundan vebalimiz olur. Çünkü Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem hadis-i şeriflerinde men, sen, e, men e sünneten hasenete felehu amire amile buyurmuş. Yani bir kimse güzel bir çığır açarsa, insanlara faydalı olan, hayırlı bir çığır açarsa bir toplumda bununla amel edenlerin Ecri kadar da bu buna zemin hazırlayan kimse Sevap alır buyurulmuş Şimdi sen senle sünneten seyten felcmenha bu sefer. yani kim de kötü bir çığır açarsa haramların işlenmesine sebep olan yol açan haramların güçlenmesini temin eden bir belde de ülkede bunun önünü açarsa, şerre delalet ederse, bu kötülüğü işleyenlerin girdiği günah kadar bundan payını alır buyurulmuş. Bu aslında çok büyük bir vebal dikkat edilirse. Yani bir kimse bir çığır açıyor, bir kötülük çığırı yani. İnsanlar o çığırdan gittikçe, o haramları, kötülükleri yaptıkça, buna sebep olan, ilk defa buna insanları alıştıran önünü açan, insanlar bu kötülüğü istedikçe ne kadar günah yükleniyorsa, o kadar günahı dalma da devam ediyor. Hatta hadis-i şerifin devamında bir rivayeti Allah'ın Resulü Habil Kabil'i örnek vererek, yani Habil Kabil'i öldürüyor. Habil, öldürme olayını, haksız yere birini, öldürme fiilini, çığırını diyelim, cinayet çığırını başka ifadeyle açtığı için, bütün ondan sonraki cinayetlerde haksız yere birlerin öldürülmelerinde payını alır buyurmuş mesela. Azar azar da olsa. ilk çığırı açtığı için, böyle bir kötü çığırı başlattığı için o çığırdan gidenlerin vebalinden ona pay ayrılır buyurulmuş. Bu bir örnek tabii ki. Şimdi dolayısıyla... Bütün bu gibi durumlarda aslında şu adı hatırlamak yeterli oluyor. İstepti kalbeki ve neftekel müftün fetva mı ayırıbiki ile mara ayırıbiki. Yani e, doğrudan doğruya sana müftiler fetva verse bile bir konu bu bir konuda yani sen kiraya verdin, iste kira alıyorsun seni ilgilendirmez. Oraya tutan kişi, ister içki koyar, ister şey koyar, ister orasını kumarhane haline getirir, seni ilgilendirmez. Artık o kiracı'nın sorunudur gibi yani böyle dolaylı yoldan bir fetva verse, verse bile, artık o senin tasarrufundan çıktı, kiracı'nın tasarrufuna geçti o yer. Sen ayda yine üç bin beş bin lira neyse kirasını alıyorsun, kira akti. Böyle bir yeri kiraya veremek caiz mi? Caiz. Kime evveli sevelisin gibi yani birisi böyle genel fetva verirse tabii ki verse bile buyuruyor peygamber. fedea ma yürübiki ilama <gülüyor> la yürübiki bu konuda kalbine okte olanı bırak kalbini rahatlatan al buyuruyor şimdi kalbini kardeşimizin meşgul ettiği belli bu hadise benim dükkanımda mağazamda şu şu haramlar işlenecek herhalde bunda benim vebalim olur manasında kalbine ukte olmuş bu konu. Şüphe uyandırmış yani. Allah'ın Resulü böyle bir durumda kalbine şüphe uyandıranı problem olanı bırak. Kalbine şüphe vermeyen kalbini mutmain olan hangisi ise onu al buyurmuş. Tırnak içi bu ilkeyi biz uyguladığımız zaman kendine taşlar yerine oturuyor. Yani kendi fetvamızı bir bakıma kendimiz vermiş olabiliyoruz. Başka bir kardeşimiz, hocam diyor bizim 10 yıldır prim ödediğimiz bireysel emeklilik fayet sigortalarımız var. Oraya yatırdığımız prim tutarımız belli. getirisi de belli. getirisini tahvil, bono, borsa, emlak, döviz gibi şeylerden sağlıyor banka. Tüm getiriyi faiz parası olarak mı değerlendirmeliyiz diye sormuş. Şimdi bu bireysel emeklilik konusu bildiğimiz gibi e, günümüzde... 10 yıl süreyle siz bu şeye dahil olduğunuz zaman bir esin emeklilik sistemine bir para ödüyorsunuz. Ayda 300 lira 400-500 hangi rakamdan girdiyseniz dörtte bir kadını da malum hazine bağış yoluyla sizin hesabınıza ilave ediyor. 400 liraysa aylık ödemeniz 100 lirada hazine vermeye başlıyor. 10 yıl devam ediyor bu durum. 10 yıl süreyle ödediniz her ay 400 lira ödediniz kabul edelim. Dolayısıyla Hazine'nin de katkısı dörtte bir olarak size intikal etti. Ondan sonra tabii bunu bireysel emeklilik havuzunu hangi kuruluş bu bireysel havuzu meydana getirdiyse kasaya kilitleyip tutmuyor, işletmek istiyor. İşte işletirken bunu faizli yerlerde mi, faizsiz yerlerde mi, helal yerlerde mi, meşru olmayan yerlerde mi işletecek? İşte burada problem yaşanabiliyor. Eğer bunu faizi bir banka kurduysa bir emeklik sistemini tabii faizi yerden ne, nemalandırması söz konusu olabilir. Bunu kontrol etme gerekiyor yani. E, fakat faizsiz bir banka bireysel emekli sistemine girdiyse ki günümüzde girdi. O zaman havuzdaki parayı kullandırırken ki çok uzun süreli bir kullandırma bu. Bir günlük iş değil, on günlük, yirmi günlük değil. Hatta üç beş on aylık 10 yıllık bile değil, 56 yaşına kadar aslında havuz devam ediyor sizin adınıza. 56 yaşından sonra bir karar vererek bütün havuzdaki parayı ile beraber ne kadar olduysa çekebil topluca çekebiliyorsunuz 56 yaşına girince veya emekli maaşı gibi yıllara bölerek Ayda şu kadar bin lira bin beş yüz iki bin lira şeyin, Havuzun durumuna göre Sizin de ömür şeyinizi dikkate alarak Emekli maaş şeklini de Oradan parça parça alabiliyorsunuz Hep geride kalan havuzdaki parada e, Gelir getirmeye devam edebiliyor Meşru yerlerde kullandırıldığı zaman Bireysel emekli havuzunun Bir sakıncası kalmıyor Sizin ödediğiniz para var Orta yerde Hazinenin katkısı herkese olmuş Bu hazinenin elinde birçok imkanlar var Devlet hazinesinin Be, onu belli bir e, havuzdan e, kendi elindeki imkanlardan eşit olarak herkese adaletli şekilde katkıda bulunuyor. Bu birikim olsun. Havuzlarda paralar e, tasarruflar toplansın. Piyasa hareketlensin. Yatırımlar teşvik edilsin anlamında böyle bir para birikimine e, ihtiyaç duyulmuş ve buna maslahat eline dayanarak caizdir deme imkanı var. Yani kısaca eğer bireysel emeklik havuzu meşru yerlerde kullandırılıyorsa caizdir. Ama meşru yer, olmayan yerlerde kullandırılıyorsa hazine bonosu, tahvil, faizli diğer bir takım enstrümanlarda kullan, kullandırılıyorsa kontrolsuz şekilde havuza faiz akışı var demektir. Dolayısıyla temiz nezih olmaktan çıkar. Yani burada önemli olan acaba havuzdaki para nerelerde kullandırılıyor bunu kontrol etme hakkımız var. Bunu kontrol ettiğimiz zaman meşru yerlerde kullanıldığı kanaatindeysek ve kontrollü olarak bu yapılabiliyorsa emek bireysel emekli sistemine girilebilir ve bunun caiz olduğunu söyleyebiliyoruz. Başka bir kardeşimiz hocam diyor bizim bir miktar faiz paramız var elimizde. Bu parayı vergi ödemek veya trafik cezası gibi cezaları ödemek için kullanabilir miyiz diye sormuş. Şimdi bir defa eğer meşru olmayan e, elimizin altında bir para varsa bunu artık ister biz e, mutfak yiyecek içecek için kullanalım ister üst baş için kullanalım isterse vergi borcumuzu ödemek için kullanalım. Yani bizim zimmetimize geçen bize ait kasaya cüzdanımıza dahil olan bu para bizim zimmetimize geçen bir nakit paradır veya maldır ve caiz olmayan yolla geçtiyse artık onu e, herhangi bir işimizde kullan, kullanmak kullandırılması sonucu pek değiştirmez. Ancak işte, e, mesela şeyler için elimizdeki faiz parasını ne yapmak lazım? Tasaduk etme gerekir diyoruz biz. Yani sevap beklemeden fakir fukaraya tasaduk edilir. Bankada bırakılsa o da bankaya kalmış olur. O da akıl kârı değil. Tabi oradan almak gerekir. Her nasılsa faiz Söz konusuysa oradan almak gerekir. Ama alınca da bunu kendi işimize kullanmak yerine e, tasadduk etmemiz. E, fakir fukaraya ihtiyaç sahiplerine harcamamız gerekiyor bir defa. Ancak isem alimleri işte cami yapımına, cami içindeki halıya falan faiz parası harcanmaması uygun olur denmiş. Onun üzerine namaz kılınacağı için veya ibadethanenin daha nezih belki e, helal paralarla yapılmasını temin için Böyle bir e, yorum diyelim buna Sınırlama getirmek istemişler Yoksa bunun dışındaki yerlere e, Caiz o, e, olmayan Yollardan gelen bir para da harca, Harcanabilir Yani fakir fukara dağıtılır Her şeyden önce Faiz olduğunu söylemek de gerekmez Bilindiği gibi ya, Katkımız olsun yardımımız olsun Kardeş onun için veriyorum denir Öğrenci ise öğrenci bursu olarak dağıtılabilir Tabi bunu bir de şöyle Düşünmek gerekiyor Eee nesabda beyin tüptün felekümüsselam veleküm buyrulmuş ayet-i kerimede eğer siz, siz tevbe ederseniz faizlikten vazgeçerseniz felekümüsselam veleküm ana paralarınız sizindir. Yani faiz ayetinin sonu böyle devam ediyor veya bitiyor. Eğer siz faizlikten vazgeçerseniz, aklınız başınıza geldiyse, uyandıysanız eee felekümüsselam veleküm ana paralarınız sizindir. Ana para nedir? bize ait olan para. Tabii ki Türk lirası bazında e, paranın değer kaybı dediğimiz tefet tüfe kadar olan kısmı da bize ait hak olarak e, yerini almış olabiliyor. Mesela 100 bin lira diyelim bankada para var, tam bir yıl geçmiş, yüzde sekiz buçuk enflasyon olmuş o yıl ortalama, yüzde buçuk. Dolayısıyla 108.500 lira olarak bunu aldığımız zaman bir yıl önceki satın alma gücünü bir yıl önceki seviyesini paranın korumuş oluyoruz. 8 bin bin lirayı paranın diğer kaybı karşılığı sayma imkanı var. Fakat bakıyorsunuz 113 bin lira olmuş mesela. Ne kadar fazlalık var? 4500 bin lira fazlalık var. İşte böyle bir durumda paranın diğer kaybı kadar olan kısmını aldığımız takdirde onun üstünde kalan %4,5 dediğimiz kısmı fakir fukara tasadduk etmek gerekir. Şimdi böyle değil de bunu biz efendim 4-5 liraya biz vergiye harcayalım. Vergimizi harcayalım. Veya arabana, arabamıza trafik cezası kesilmiş, trafik cezasına yatıralım. Sonuç değişmez. Yani cüzdanımızdan çıkacak para, ister faiz parası, ister faizin dışındaki bir paramızdan olsun. Biz kendi harcama yerimize harcarsak faiz yemiş oluruz kendi işimize, kendi vergimizi, herhangi bir şeyin bunu harcayamayız. Onun fakire tasadduk edilmesi gerekiyor. Veya sevap beklemeden herhangi bir hayli yerine e, bunun harcanması gerekiyor ki e, malımızın içinde caiz olmayan bir para, caiz olmayan bir servet malımızın içine girmiş ve onun bereketini gidermiş olmasın. Ayet-i Kerim'in devamı da zaten Felat adım, felat Böylece ne haksızlık yapmış ne de haksızlığa uğramış olmazsınız buyurulmuş. Yani ana para dendiği zaman kağıt para sisteminde paranın değerinin korunduğu bir para akla geliyor. Altın ve gümüş parada ise maden değeri üzerine işlem görmeleri gerektiği için miktar neyse o kadar. 100 gram altın varsa 100 gram altın olarak almak. Ne eksik ne fazla. Dolayısıyla oradaki sistem... Altın ve gümüş üzerinde olunca e, Değişebiliyor Onun için bunun e, Vergiye başka bir yere e, Bizim adımıza ödeme yapacağımız İlatırılması sonucu değiştirmez Onu meşru hale de getirmez Başka bir kardeşimiz <gülüyor> Bu parayı diyor, sıkışık bir durum olur diye bankada veya faizde bekletsek haram olur diyor. Yani ileride belki dara düşeriz, sıkıntıya düşeriz, borcumuzu ödemede vesairede O zaman alır kullanırız diye bankada bekletsek faiz kısmını. Veya faiz parasını, faiz parasının zekatı verilir mi diye sormuş. Faiz parasının zekatı verilir mi şeklinde. Şimdi aslında... Bir takım pıkı kaynaklarında çok güzel değerlendirmeler yapılmış. Ee, mesela Kurtubiye Camii Yahya Kemur Kur'an isimli eserin tefsirinde e, bu helaldan haramdan kazanmanın ölçülerini koyarken şöyle diyor: Bir kimse bir servet yapmış, 100 milyonluk serveti olan bir e, firma sahibini düşünelim günümüzde. 100 milyon lira servetin içinde düşündüğü zaman hesap kitap yapılınca diyelim yüzde 10 kesin haram karıştığını tespit etmiş. Yani servetinin yüzde on kadarı meşru olmayan yerlerden gelmiş. Yüzde meşru yerden kazanıldığı hesaplanmış fakat yüzde kesin haram olduğu belli yerlerden. Kesin faiz geliri var mesela Ş Şarap üretimine Ticaretine girmiş oradan olan gelir var Diğer bir takım e Haram yollarla %10'u bulmuş Bu arada 15-20 yıldır da zekat da vermemiş Mesela 15 yıldır hiç zekat Vermeyen bir dur durumda olduğunu kabul edelim Bu kardeşimizin Şimdi e %10 kadar 10 milyon kadar Bir defa meşru olmayan Haram sayılan e, faiz türünden e, mal varlığı var. Bunun tamamının bir defa tasadduk edilmesi gerekiyor. Bu belli. Fakir fukaraya tasadduk ederek veya bir hayri kurumuna yerine bunu sarf etme gerekiyor. Bir tek dedi, dediğimiz gibi cami yapımı, Camiler, camileri halalı mı gibi yerlerde kullanılmaması tavsiye ediliyor. Bunun dışındaki yerlerde kullanılabilir. %10'u temizledik. Bir de %10 zekat Fakirlerin hakkı olan diyelim fazlalık var. Hesaplandı. Tam yüzde on kadar da fakirlerin hakkı bizim servetimizin içinde yerini almış. Muhasebe kayıtlarından bunu zaten tespitini yaptırmışız. 10 milyon lirayı da zekatın verileceği yerlere fakir fukara tasaduk ediyoruz. geride hala 80 milyon. Türk lirası tertemiz servet kaldı dikkat edilirse. İşte böyle bir hesap yapıp da malını temizleyen kardeşimizin bundan sonra önüne geçilmez. Onun o maldan, mülkten alacağı zevk, feyiz ve bereket, bundan sonra göreceği güzel haller, toplum nezdindeki manevi itibarı artık bir ölçüye sığmaz. İşte bunu kararlı bir şekilde bir kardeşimiz yaptığı zaman, malını, servetini tertemiz hale getirdiği zaman daha dünyada tedbirini almış. Yarın kıyamet gününde de tertemiz bir servetle, manevi ezirlerle, amellerle ahirete intikal etmiş olur. Dolayısıyla bunun daha büyük rakamlara ulaşması durumunda diyor Kurtubi. Yüzde altmış, yetmiş, seksen bazen haramdan tamamen diyelim kumar vurgunu yoluyla elde etmiş, gasp olabilir, hırsızlık olabiliyor bazen, çok büyük dolandırıcılık şeklinde, bir bankanın içindeki şeyleri el koyarak neyse, haksız yere servet edilmiş, kendisi biliyor bunu tabii ki. Hesap kitap yaptırıyor, yüzde sekseni haramdan olduğu belli. Bu defa artık yaşlanmaya başlamış, ya bütün bu servetin hesabını ben vereceğim, oğlumdan, kızımdan, damatlarımdan bu sorulmayacak. Benden sorulacak. Öylesine niye bu kadar ağır yük altında ahirete gideyim? %80 bu 100 milyonluk servetin 80 milyonu meşru olmayan yerlerden. Zamanında işte rüşvet, gasp var, hırsızlık neyse konu. Ee, yoluyla ben bunu biliyorum diyor. Bu servetin sahibi olan kardeşimiz tamamını temizlemeye karar veriyor. Ve yüzde seksenini bir hayır kurumuna, bir vakfa bağışlıyor mesela. Var böyle kardeşlerimiz aslında. Bu şekilde malının çok önemli bir bölümünü bir anda bir hayır kurumuna, bir vakfa ya da vakfa haline getirip e, ihtiyaç sahiplerini açan kardeşlerimiz olabiliyor. Öyle yani bu niyetle yapabildiği malını temizlediği zaman geride kalan 20 milyon liralık servette ona yeter artar. Yeter artar. Yani hülasa Buna benzer bir temizlik yapılması gerekir diyor İmam Kurtubi. Akıllı bir mümin diyor. Daha dünyadayken tedbirini alarak böyle bir temizlik yapar servet içinde ve sağlam bir servet, geride kalan tertemiz helal servet miraslarına kalmış olur. Miraslarına bu kadar ağır yük bırakmak yerine diyor, meşru olmayan bir servet bırakmak yerine bu haram kısmını temizleyerek Meşru kısmını bırakması e, gerekir e, şuurlu bir müminin diye bir tespit yapmış. Gerçekten de bu güzel bir tespit. Tabi fedakarlık istiyor ama aslında e, bir kimse e, işte muhakeme gücünü kullanarak e, bunun hesabını ben vereceğim. Bunu yazıcı melekler çoktan kayda geçmiş durumda. Onlar doğru şekilde bunu e, amel defterime yazmışlardır. Bütün bu hesap kitap yarın kıyamet gününde önüme çıkacak. Benden tek tek sorulacak, sorguya çekileceğim. Mirasçıların bundan vebali yok. Benden sonra miraslara kalacak. Belki mirasçılar kavgaya, gürültüye girecek benim servetim için. Servetimin başında onlar mücadele ederlerken veya bunu çarçur ederlerken ben ahirette bu hesabı vermek için ter dökeceğim diye Düşündüğü zaman bir kimse Buna çözüm üretebiliyor Şimdi bunun zekatı e, Haram kısmını zekatı verilir mi diyor kardeş Yani haram şey, zekatı yok bildi Kendisini verme gerekiyor zaten Biraz önceki verdiğimiz örnekte 80, 100 milyonluk Servette 80 milyonun haram olduğunu kabul edelim Zekatı falan yok Neden? Çünkü zaten Kendisini olduğu gibi e, Fakir fukaraya tasadduk etme Gerekiyor Dolayısıyla kendisi bütün halinde elimizden çıkacak olan bir servetin zekattan da söz edilmez. Onun yüzde iki buçuğunu biz zekat olarak da... Gerisi de zaten caiz değil. Caiz olmayan bir şey zekattan da söz edilmez. Onun da işte haçta, hacca da gidilmez deniyor. Meşru yerlerde onu kullanmamak lazım. Ama geride yine 20 milyon Türk lirası, yüzde 20 yani servetimiz var. Hacca onun da gidilir. Yüzde 20 ile gidilir aslında. Helalından kazandığını bildiğimiz... Paramızla nakdimizle pekala hacca gidebiliriz. Ama diğerinden de arınmak için bir karar vermekte gerekecektir. Hacca gitmeden veya gittikten sonra bu malı bu malımı servetim ben temizlemeliyim anlamında bir kararda gerekecektir. Bir kardeşimiz hocam diyor her yıl verdiğimiz zekatın üstüne iki ay önce sattığımız üzerinden bir yıl geçmeyen gayrimenkul ve arabanın parasının zekatını ilave edecek miyiz demiş. Şimdi e, konu şu aslında zekat bildiğimiz gibi aslında yıldan yıla zengin olduğumuz tarihten itibaren e, farz olan yani yıllanmış mal diyoruz yani bir defa zengin sayıldığımız tarihten itibaren bir yıl geçtikten sonra üzerimize farz oluyor. Bir yıl geçmeden önce yeniden o malı kaybedersek biz zekatını verme gerekmiyor. Bu yüzden bir yıl sonra mesela Ramazan başında Ramazan'ın ilk günlerinde diyelim zekat hesabı anlamında zengin duruma konuma geldik. Tam bir yıl geçti. Ertesi yıl Ramazan'ın ilk günlerinde hesap yaptırdık. Zekatımızı veriyoruz. Yıldan yıla hep Ramazan günü. Bizim için yıl dönümüdür. Dolayısıyla Ramazan'a 20 gün kala diyelim bir arsamızı sattık. 100 bin lira arsa sattık mesela. Para duruyor şeyde, kasada. Arabamızı sattık 50 bin lira, 150 bin lira oldu. Zaten başka malımız da var ayrıca zekata tabi zengin konumdayız yani. Dolayısıyla biz zekat hesaplaması yaparken kasamızda ne varsa hazır para 20 gün önceden de kalsa, gelse bir hafta önce de o para bizim kasamıza girse sonuçta zekat matrahına ilave edilir bilindiği gibi. Yani fiks hale getirip mal varlığımızı Ramazan ilk haftasında diyelim hesap yaptırıyoruz. Elimizde ne kadar nakit para, döviz, altın, gümüş, ticaret malı varsa zekata tabi, tarım ürünleri olabilir, hayvan çeşitleri bulunabilir. Her ürünün kendi çeşidine göre zekat hesaplamasını yapıyoruz, zekatını veriyoruz. Dolayısıyla kasamızda o 150 bin lira örneğini verdik, hazır durumda bulunduğu için o da zekat'a dahil oluyor tabii ki yüzde iki buçuk. Tabii bunu biz tam aksi de olabilir. Ramazana bir hafta 20 gün kala aslında diyelim 400 bin lira paramız varmış. Bu arada bir daire satın almışız mesela. Ramazana 20 gün varken. Daire satın almışız Kendimiz oturmak üzere veya kiraya vermek üzere Fark etmez Şimdi 400 bin lira Kasamızda dursaydı Belki 15-20 gün sonra Zekatı hesaplarken Ona zekat gerekecekti Ne kadar? 100 bin lira da 2500 lira 400 bin lira da 10 bin lira 10 bin lira zekat dağıtmamız gerekecekti 400 bin liraya Fakat biz Bunlar ne yaptık? Ramazan'a 20 gün kala bir da, e, mağaza aldık. Belki daire aldık. Bunu yatırıma sevk ettik. Aldığımız daire kiralık olabilir. Kira gelir üzerinden daha sonraki yıllarda zekata girecek. Kira parası e, kasaya gireceği için. E, kendimiz oturacaksınız zaten zekat hiç yok. Yatırım yaptığımız için orada bir bakımı mükafatlandırıyor. Mükafatlandırılıyoruz diyelim. Yani zekat gerekmiyor. Yatırım yapmasaydık ...sadece o 400 bin lira için 10 bin lira zekat dağıtmamız gerekecekti fakirlere. Yani bu şekilde malımızı kısaca zekat hesaplama dönemlerinde... ...fiks hale getirip hesaplama sonucunda ne çıkarsa zekatını vermemiz gerekiyor. Zekatın bunun dışında şartlarını bir kardeşimiz kimlere zekat gerekir diye soru sormuş bildiğimiz gibi her şeyden önce Hanefi mezhebi açısından akıl ve bali olmak gerekiyor Müslüman olmanın yanında. Akıl ve bali olan kimse ibadetle artık mükellef olunca Hanefi mezhebi zekatı aynen namaza kıyas etmiş. Namaz oruç gibi ibadet niteliğindedir. Bu yüzden de bir kimsenin ibadetle yükümlü olması lazım. Zekatın farz olması için ilkesinden hareket etmiş. Onun için 12-15 yaş gibi ergenlik çağına gelince bir kimse zenginse zekatını vermekle mükellef oluyor. Belki 18-19 yaşına girinceye kadar kendi malını kendi kullanamadığı için velisi eliyle deniyor. 12 yaşla 18-19 yaş, yaş arasında velisi onun zekatını vermek, kontrol ederek vermekle mükelleftir şeklinde değerlendirilmiş. Fakat Şafii mezhebinde zekat malın mükellefiyeti olarak değerlendirilmiş. Yani mal varsa zekat gerekir. O malın sahibi yaşı şey, hiç önemli değil demiş Şafii mezhebi. Bir yaşında olur, bebek yaşında olur, beş yaşında olabilir. Velisi zaten bunu verecektir. Dolayısıyla e, iyice malını kullanacak yaşa 18-20 yaşına gelinceye kadar hulasa, velisi vasıtasıyla zekatı verilmeye devam edilir demiş Şafii mezhebi. Hani filerle Şafii arasında ee, bu yükümlülük yaşıyla ilgili bir fark meydana gelmiş Hanefiler erginlik çağını esas almış ee, Şafii mezhebi ise Yaş önemli olmaksızın e, Malın külfeti olarak Malın bir çeşit müka, e, Malı üzerindeki bir hak olarak Değerlendirdiği için Şafii mezhebi Yaş önemli olmaksızın O mala zekat gerekir demiş Velis vasıtası ile verilir. verilmesi gerektiğini ifade etmiş ve delil olarak da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve bir hadis-i şeriflerinde yetimin malını işletin buyurmuş. E, niçin? Aksi e, zekat onu yiyip bitirir demiş Allah'ın Resulü. Zekatın yetimin malını yiyip bitirmemesi için, azaltmaması için yetimin malını işletin. Kazanç, gelir getirecek şekilde e, işletin buyurmuş. İşte İmam-ı Buradan anlıyoruz ki demiş, yetim durumundaki küçük çocuk bile olsa onun malı işletilecek ve velisi tarafından zekatı verilecek anlamına geliyor demiş. Hanefi mezhebi işte ondan o ergenlik çağı kastedilir demiş. Ergenlik çağına gelen çocuk da malını alıp kullanamaz aslında. Çünkü rüst yaşı gerekiyor malum. Mal üzerinde tasarruf edebilmek için ergenlik yeterli olmuyor. 12-13 yaşındaki bir çocuğa siz... Anne babanın bütün malını teslim etmeye kalkarsanız işte Babadan fabrika kalmış Mesela çiftlik kalmış müteahhitlik firması kalmış 3 yaşında bir çocuk Veya 5 yaşında ya da 10 yaşında Dolayısıyla Ona bunu teslim edemezsiniz 12-13 yaşında 15 yaşında da ergenlik çağına gelse bile Yine teslim edemezsiniz denmiş Çarşur edebilir Etki altında kalır Değerini bilmez malın o yaşta e, bu malik kullanma yaşı e, aldatılmayıza tecrübesi olan bir yaş olmalıdır. O da rüşt yaşıdır dermiş. Bir ergenlik yaşı, bir de rüşt yaşı olmak üzere iki yaş ortaya çıkmış. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de, mesela velatak ruh maretimi illa billeti yasen hatiyabu geçüddeh buyurulmuş. Velatak ruh bu maliyetimi illa billeti yasen. Yetimin malına yaklaşmayınız buyuruyor cenan bak. İlla biletiye ahsen Ancak ahsen şekilde olursa yaklaşabilirsiniz Ahsen şekilde yaklaşmada Nedir? Yetimin malını işletmek Ona kazanç sağlamak Yetimin malının Tüketilmesini, azalmasını önlemek Dolayısıyla Bu ne zamana kadar devam eder? Hatta yebluge şüdde Onun en Güçlü olacağı zamana kadar Aklen, muhakeme gücüyle O malı yönetebileceği Yaşa kadar Yetimin malını ahsen şekilde olursa Yaklaşın ve yönetin Buyurulmuş ayet-i kerimede Sonradaki i̇şte e, rüşt Kastedildiği kabul ediliyor O da e, 18 yaşla 20-22 yaş arası genelde Dünya milletlerinde Osmanlı İmparatorluğunda da 18-19-20 yaş e, Sultan fermanlarında Rüşt yaşı kabul edilmiş Yani o yaşa kadar 18-19 yaşına kadar Yetime erkek veya kız çocuğuna Malı teslim edilmez ancak 18 yaşında geçtikten sonra teslim edilir, reşit olduğu zaman yani ve zekatına kendisi verir artık ondan sonra. Ve diğer tasarrufları da yapabilir. Alma, satma, tapuda imza kullanma yetkisi o yaştan itibaren meydana gelir diye değerlendirilmiş. Tabi Ahsen Yönetim de aslında çok önemli bir ilke olarak yetim malıyla ilgili kendini gösteriyor. Yani en güzel, karlı şekilde işletme kastediliyor Ahsen Yönetim. Yetimin malı yatırım yapılacaksa, sermaye varsa işletilecekse gelir getirecek, en karlı sayılabilecek alan neresiyse oraya yatırım yapılması e, asıldır denmiş yetimin malında. Zarar edeceği yerlere yatırım yapılmamalı diye değerlendirilmiş. Şimdi buradan e, yola çıkılarak yetimin satılması gereken malları varsa rayiç üzerinden dermiş satılması lazım. Değer üzerinden Değerini altına satmaya kalkarsa Vasisi ya da velisi Mesela diyelim dükkanlar var Müteahhitmiş babası yetimin Birden trafik arasında vefat etmiş Bir sürü dükkanlar var satılık Daha önceden 90-100 bin liraya satılmış Mesela dükkan Orada daha satılacak olanlar var 15-20-30 tane dükkan var Satılıktır diye yazılar var Şimdi tabi bunlardan 90-95 bin liraya 100 bin liraya satarken e, veli veya vasi bu arada işte akrabası yeğeni olan birileri geliyorlar işte indirim yapalım falan diye tutuyor 60 bin liraya mesela. Tapuda 60 bin liraya satıyor. 90 bin liradan aşağı hiç satılmayan yerde 60 bin liraya satıyor. Başka birisi geliyor yeğenlerinden yine bunu işitince hadi onu da 55 bin liraya satıyor falan mesela. Yarı fiyatı neredeyse. Şimdi bunların durumu ne oldu? Vasi yetkisini kullanarak tapuda yetime ait olan dükkanlardan 60 bin liraya sattı, 55 bin liraya sattı diyelim. Şimdi İslam alimleri bunu incelemişler, demişler böyle bir durumda Vasi ya da Veli kendi malı olsaydı bu, kendi dükkanları olsaydı 60 bin liraya verir miydi? Vermez tabii ki. Neden? O dükkanları yapmak için alnı terlemiş, riske girmiş, yatırım yapmış 2-3 yıl, 5 yıl o şeyleri iş merkezini meydana getirinceye kadar çabalamış. Dolayısıyla e, rayış bedel neyse onun üzerine satmaya çalışırdı. Kendi malı olsa. Ama kendi malı olmadığı için çarçur etme ihtimali bulunduğundan bu demişler kontrol edilmeli. Nasıl kontrol edilmeli? Aldanma sayılacak derecede düşük fiyatla satılırsa bu e, e, dolandırıcılık demeyelim ama e, hileli satış haksız, e, haksız yere satış anlamına gelir. Ya bunu menfaat için sattı ona ya akraba olduğu için sattı veya arada rüşvet aldı anlamına gelir. Ve Vasinin bu satışı batıl veya fasit olur denmiş. Bunu anlayınca kadıyı kontrol ederken yetimin dosyasını hakim kontrol ederken bunu fark ettiği zaman %20'lik bir ölçü konmuş fahiş kabin ölçüsü gayrimenkullerde yani arsa dükkan daire gibi yerlerin satışında yetime aitse %20 altında satış yapıldıysa bu fahiş Gabin olur denmiş yani aldanma söz konusudur ve bunu anlayınca yetkililer müdahale ederler Dolayısıyla alışverişi bozdurup bu dükkanı mağazayı neyse evi geri alırlar şeklinde ifade edilmiş. Veya reiç bedeli üzerine yerinden ödeme yapması istenir. En e, az bu 90 binlerin üzerinde satış olmuş. 90 bin liradan aşağı olan, aşağıda olan bu satış e, yolsuzluk kabul edilir manasında ya farkı ödemesi istenir. Satın alandan veya dükkanı evi geri verip parası kendine iade etme yoluna gidilir. Alışveriş bozdur diye değerlendirilmiş. Şimdi buna kıyas ederek tabii hayvan çeşitleri üzerinde acaba aldarma ne olabilir? Yüzde beş, yüzde on olarak hayvanların tespit yapılmış hayvan satışlarında yetime aitse. Diğer e, menkul eşya, gıda maddeleri gibi ürünlerde yetime ait olan ürünlerde yüzde beşe düşürülmüş bu rakam. Yani rahiş bedelin e, altında veya yetime mal alırken de e, rahiş bedelin üstünde bu sefer yüzde beşten daha fazla. Hayvanlarda %10'dan daha fazla gayrimenkulde işte şeye yetime bir daire alınmak istense mesela 5 yaşında yetim var. O paralardan ona bir ev al verelim dermiş mesela kasadaki paralardan veya bir dükkan alalım kira geliri olsun anlamında. Dolayısıyla satın alırken de piyasa fiyatının en yüksek fiyat piyasa fiyatının da üzerinde %20'den daha fazla pahalıya alınırsa Yine yetimin aldatıldığı kabul ediliyor. Vasinin yolsuzluk yaptığı kanaatine varılıyor ve alışveriş bozdurulabiliyor. Gerek mal alırken yetim adına veya yetime ait malı satarken buna benzer ölçüler getirilmiş. Fahiş gabini ölçüleri deniyor ve mecelliye bunlar kanun maddesi halinde derc edilmiş. Yani mecellinin kanun maddeleridir aynı zamanda bunlar. Gayrimenkularda %20'den fazla piyasa fiyatı dışına çıkmak, hayvanlarda %10'dan fazla. Menkul eşyada ve diğer Gıda maddeleri gibi ürünlerde Yüzde beşten Daha fazla düşük fiyatla Mal satmak Yetime ait veya pahalı satmak Şeklinde değerlendirilmiş Veya pahalı mal almak yetime Bu döviz satışlarında Ali Haydar efendi yüzde iki Düşürmüş bunu Döviz ve altın satışı kurun. Üzerinde yüzde iki buçuktan daha fazla ilave yapılır ve yalan da ilave edilirse bu alışveriş e, bozdurulur yetime aitse veya Gabin derecesindeki e, fazlalık fa, e, aldanma sayılır diye değerlendirilmiş. Şimdi buna kıyas ederek tüm kamu malları bu arada vakıf mallar yetim malı hükmünde görülmüş İslam fıkında İslam'da. Yani bütün hazine malları, devlete ait olan, beledileye ait olan mallar hepsi yetim malı gibi değerlendirilmiş. Neden? Çünkü yetim malını yönetemiyor. Kamu malları da herkese ait, 70 milyon insana ait ortak mallar bunlar. Herkesin bunu müdahale ederek yönetme imkanı yok. Aynı yetim malına benziyor. Kim bunları yönetiyor? Toplum, halk adına bunu idareciler yönetiyor bu malları. Hazine müsteşarlığı, ilgi ilgi bakanlıklar, ilgi genel müdürlükler, efendim özel idare diyelim varlıklarda, belediyelerde yine para işine bakan yetkililer, alım satımı gerçekleştiren makamlar, aynen yetim malında olduğu gibi hareket etmek zorundadır demişler. Yani kamuya ait olan malları satarken veya kamuya mal alırken ee, bu miktarların gözetilmesi Vakıflara ait bir malın usulüne göre satılması gerekirse Veya vakıflara bir mal almak gerektiğinde Yine yetim malı esaslarına göre e, aksen yönetim ilkelerine uyulması gerekir denmiş Uyulmadığı takdirde bunun yolsuzluk ve usuzluk olabileceği Şeklinde değerlendirmeler yapılmış Kısaca bu, bu duruma göre Demek ki Usulüne göre vakıf malı satılacaksa veya vakıf alınacaksa gayrimenkullerde %20'den piyasa fiyatı dışına, %20'den daha fazla piyasa fiyatı dışına çıkılırsa bu alışverişte yolsuzluk, usulsüzlük olduğu söz konusu ve buna imza atanlar da sorumlu olur. Ahirette hesabını verir diye değerlendirilmiş. Dünyada da zaten kontrol hakkı tanınmış hayvansal alışverişlerinde aynı şekilde %10'dan fazla bir farkın olması durumunda faiz gabin diğer gıda maddelerinde menkul eşyada ise %5'ten daha fazla piyasa fiyatının üstünde veya altında alışveriş yapıldıysa bütün bu belediye mallarında kamu mallarında bunların usulsüzlük olduğu şeklinde değerlendirmeler yapılmış. Evet böylece bunlar kontrol altına alınmış kamu malları ve diğer e, belediye ait olan emlak bu yolla kontrol altına alınmış. Bunların satılması gerekince veya buna kiralar da dahil edilmiş aslında. Yani bunların kiraya verilmesi rayiç bedel üzerinden olmalıdır denmiş. Rayiç bedelin dışına çıkılırsa o zaman e, Fahiş Gabi'nden söz edilmiş. Yani %20'den fazla kira düşük olursa, Vakıf mallarda, belediye ait olan dükkanlarda ve kamuya ait olan iş merkezlerinde bunun %20'yi aşmayacak şekilde güncellenmesi, kira sözleşmelerinin güncellenmesi istenmiş. Yani aradaki emsaline göre rayış bedelin %20'yi hiçbir zaman aşmaması gerektiği ilkesi muhafaza edilmek istenmiş. Ben yani burada sohbetimizi noktalarken hepinize hayırlı günler dileriz. Hoşça